dersimiz Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesi inşallah. Dün yoğun bir ders programı olduğu için bugün sizin fazla sıkmak istemedim. Ama Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesinde biliyorsunuz bir namı, fazileti, birçok özelliği olan bir ayet-i Ve aynı zamanda Ayetler kürsü diye vevaç Kur'an'daki ayetlerin içinde en üstün yüce ayetlerden bir tanesidir. Hatta bir hadis-i şerifte ben Kur'an'da iki tane ayet biliyorum ki bununla kim Allah'a dua ederse Allah onun duasını ne yapmaz? Reddetmez. Birisi nedir? Ayet-el birisi de ayrıldan dair. Evet. Ayet-el Kürsü. Yine vaziletiyle alakalı baktığımızda bir gün Ebu Hureyre, Allah kendisine rahmet etsin, malın hurmalıklarında bekçilik yapıyor. Bir bakıyor ki hurmalıkta bir fırsız var. <gülüyor> Yakalıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a götürmek istediğinde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 Ebu bu bu vakayı unutur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatmır. Tabi Cibril olayı Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam abdettiğinde Allah Resulü bu bahçelikte ne oldu diyor. Öyle sorunca Ebu kureyle de olayı anlatıyor. O diyor şeytan da diyor. İki gün seni o şekilde kandırdı ama diyor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 kavramlarda, sünnet üzerinde baya bir durduk. Sünnette en çok müşkünat olan insanlar kimdi? Mükevdesi. Mükevdesi. Yani aklı ilahe olan insanlar. Onlar bu hadise ne derler? Bu uydurma var derler. Uydurma diyerek bu sefer hiç rivayet zincirine falan gitmezler. Nereye giderler? Ben size hadisi yapı olarak izah ederken Senet ve metin dedi. Hangisine yaklaşmağa geldi? Metneye Orada bir durduk. Şimdi bunlar murtesiyle metine alabildiğine böyle koyrakça ne yaparlar, dalarlar ve derler ki, bak Ebu Hureyli şeytandan ne yaptı, hadis aldı diyerek bu uydurma rivayet olduğunu söylüyor.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 Ayetin içinde birçok yapılar var. Bir, en şerefli konu nedir? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını anlatan Tövhid'dir. İkinci olarak şefaat meselesi var. Diğer konulara girmek istemiyorum. Burada tam 16 tane Allah Azze ve Celle'nin ismini öğrenebilirsiniz. Bir ayet de kurd. Okaide ve İbn Mace'de gelen rivayette Allah Resulunun islatı ve Kim diyor Allah'ın 99 esma isnasi'nin sayarsa ne olur? <gülüyor> Allah size bir gidin Haşr suresinin 22, 23, 24.üncüu ezberleyin. Ne eder? 30'a yaklaşırsınız. Yani iyi bir Kur'an okuyucusu olmanız sizi aynı zamanda da Allah'ın isimlerini ne yapar? Öğrenmeye gider. Şimdi tekrar <gülüyor> yapıya dönelim. Allah'tan başka ilah yoktur. Haydır diyor. Bakın, vahid tek Allah birdir. Eğer göklerde yaratıcı iki olsaydı düzen olur muydu? Mümkün değil yeryüzü fesada vuran. Hatta Diyanetin eserlerinden birisinde şöyle yazıyor, Allah'ın varlığı ve birliğiyle alakalı bir konferans düzenleniyor. Konferansta profesörün birisi diyor ki Yani biz okuduk da Allah'ı öğrendik. Yani hakikaten öğrenmişler. Ama diyorlar Anadolu'da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 Emre sen uyuyan bak Ramazan doyuyor. Ana diyor selamun aleyküm aleyküm selam. Allah kaç tane diyor? Bir diyor. Peki diyor sen Allah'ın diyor bir olduğunu nereden bildin? Okudun mu bir? Yok diyor benim okumuş yazmışlığım yok o oldu. E peki nereden çıkarıyorsun bir olduğunu diyor? Oğlum diyor bizim köyde diyor bir muhtar var. Falan seçimde diyor, onların rakipleri diyor filan çıktı, herkes diyor birbirinin tarlasını yaktı, onun ikimini yaktı, o öyle oldu. Eee ne alakası var? Olur mu, olur mu diyor. Falan oğullarından bir tanesi muhtar adayı oldu, bunlar çekildi, kadar sulh oldu diyor. Bir köyde diyor, ikinci muhtar çıkınca diyor, herkes diyor birbirinin tarlasına göz diker de diyor, bir koskoca dünyada ikinci ilah olsa diyor, güzel olur mu? Demek ki diyor adam, okumaya ne yapmak gerek yokmuşdur ve çekiliyor. Vahid dediğin zaman bir Allah her şeyi ne yaratmış? Hiçbir ihtiyar, yaratmış. Erkeği varsa dişisi var, beyazı varsa siyahı var, acısı varsa tatlısı var, her şeyi zıttıyla pairdir ki sen bir olan Allah'ı birleyemezsin. Yani Allah Azze ve Celle nedir? Birdir, ona eş boşanlar ancak Allah'a ne yapmışlardı? Zulüm Bakın İsrailoğullarına, İsrailoğullarından bir kişi diyor ki Ya Rabbi diyorum, burada bu kadar insan öldürülüyor, bu kadar katliam var, bunları nasıl dirirkeceksin? Biz diyor, onu öldürdük, ürüttük bir toz toprak oldu. Yemeği bozulmadı. Sonra merkebini dirittik, kemiklerini dizdik, et giydirdik, eşek anırmaya başladı diyor. Ve o kavminin içine gittiğinde kavme ne diyor? Bu zehir Allah'ın oğlu diyerek ne yapıyorlar? Tapmaya başlıyorlar. Bir olan ilahı ne yapamıyorlar? Gereği gibi takdir edemiyorlar. Bu sureye ayet-i denmesinin birincisi Allah'ın varlığı ve birliği. Yani sen ibadetlerinde hiçbir şey ona ne yapmayacaksın? Ortak koşmayacaksın ki ibadetin kabulünde birinci esasdır. İkincisi haydır, Dilidir her şeye hayat verendir. Muhyir, diriltendir. Yaşatandır. Yani Allah Azze ve Celle kainattaki her şeyi ne yapmıştır? Yaratmıştır. Allah'tan gayrı yaratıcı nedir? Yok. Yoktur. Yani insanların kendi elleriyle düzüp yaptıkları neymiş? Kutlardan öte bir şey değildir. Evet, Allah Azze ve Celle'yi uyku tutar, ne de uykulamak, o her zaman nedir? Hı -hı. Evet. Hı -hı. Düşünün şimdi, bir ilah ki aynı İbrahim Aleyhisselamın kırdığı ilahlar, kendini koruyabiliyor mu? Gerçi putların hepsi ayakta, gözü açıksa gözü açıksa ağzı açıksa ağzı açık. ağzı açıksa, gariple dışarıda duruyor. Yani nasıl yaptıysan öyle İbrahim putları kırıyor e açık ama değil. bakıyor ama olmamıyor boş bakıyor bir şey istesen biliyor mu seslensen duyuyor mu ama Allah Azze ve Celle, Celle hem diridir hem dilimtendir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 bütün mülk kime aittir? Eminsiniz değil mi? Peki bu malları alıp gürbürlenenler, insanlara tepeden bakanlar, dağların tepesine kadar gidip evvel yapanlar, <gülüyor> vadilere girip e, bahçeler yapanlar ne oluyor? Dünyanın nimetine paylanan olan. öbür tarafta hesabını veriyor. bunlarla ne yapıyor? Yurma. Bütün mafta, malda, mülkte kim inmiş? Çalışma karan mı? Mal biriktirme karan mı? Evet. Demek ki her şeyin bir ölçüsü var. Ölçün olduğu müddetçe sıkıntı yok. Mesela sahabeler geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz hayra aldı götürdü. Ne oldu ki? E bizim yaptığımız her ibadeti onlar da yapıyor. Ama artık onlar bir de mallarıyla bir şey yapıyor. Allah Resul diyor ki vesselam her namazdan sonra siz 33 kere mal alın. kere elhamdülillah 33 kere Allahu Ekber deyince. Allah. Bakın zenginin malına bu tesbih ne yapıyormuş? Beş şey kez paradan biraz geçiyor, sahabeler geliyor, Allah'ın mecluru, bundan bizi de öğrendiler, bunu da öğrendiler, öğretme! Allah reçel aleyhissalatü vesselam, siz diyor cennete, zenginlerden 500 sene önce gireceksiniz, ama size yetmiyor diyor, hemen gidiyor. Allah onların hızlarına atılsın, bakın, hiçbirimizin belki bunlar aklına ne yapmaz, gelmez ama onlar ayrı işlemek için her şeyi ne yapıyorlar? koruyorlar. Allah bunlardan razı olsun. Amin. Demek ki vevül mülkü ve vevül ve yümi. Mal da, mülk de öldüren de, dirilten de Amin. kimdir? Amin. Amin. İnşallah bunlar söylerken sözde kalmaz. Kafir birisi olsa, mazlum olsa, ya Rabbi, Ya Rabbi dese, Allah icabet eder evet, mi? Evet. Niye eder? Her şeyiyle Allah'a teslim ediyorum. Benim kurtarıcım sensin artık. İşte sen de bir mümin olarak öldüren de, dirilten de, mülk de Allah'ındır derken aynı şekilde dersem yoksa dilden aşağı ne yapmaz? Kim de onlar inmiyenleri harcır.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 olmayacağı da yine kendi yanındaki ilmiyle ne yapar bilir. bilir. Evet, en alim o her şeyi bilir. Vasi geniştir. kuşatıcıdır. Rabbil alemindir. Bu alemlerin. Budur. Kaç alem var? 10'dan fazla. Kaç alem var? 10'dan fazla. Ponce Tic divine Doğru söyleyenler söylesin. Bir, ruhlar alemi var mı? Var, var. İki, dünya alemi var mı? Var. var. Üç, rüya var. alemi var mı? Var, var. Dört, kabir alemi var mı? Var. var. Beş, berzah var mı? Var, var. Altı, ahet var mı? Var. var. Demek ki, alemlerin dabbı dediğinde, bildiklerinden şöyle düşündüğün an imanı ne yapar? Artar. Veya ayeti kerimede ne diyor? Gökte ve yerde olan her şey Allah'ı zikreder diyor. Şimdi bu şekilde ben neyim mi anlatıyorum bu yorumu? <gülüyor> Gökte ve yerde her şey Allah'ı zikreder diyor. Ne anlıyorsun şimdi Mücahit? Duruyorsun bir açın. Şimdi bakın bir görünen var, bir bildirilen var, bir de hissedilen var. Şimdi ilminden yaklaş bu kona. konuya, gökte direksiz yükselen bir sema var, bulutlar var, yerde saymakla bitmez, sonra yedi kat sema var, melekler var, ağaç var, kürsü var, yani bunlarla beraber zikrettiğinde Gökte ve yerde olan her şey Allah'ı zikreder deyince bu sefer ifade de düşüncede ne yapıyor? Alıyor. Allah kuşatır derken senin bulunduğun yeri değil. Her şeyi kuşatacak. Yani sen belli bir yeri görüyorsun, onunlan değil. Allah her şeyi görüyor. Sen aydınlıkta görüyorsun, Allah karanlıkta da aydınlıkta da. Sen engel tarafı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 Başka bir mesaiye gitti. Biri öğrenmesin. Evet. en hafız. Koruyan. Saklayan. Şimdi yarın hiyaret gününde defteri insanların verilecek. Küçük demeden, büyük demeden diyor, herkesin kuşunu boş, boynuna asacağız. Yani defterini diyor. Allah Azze ve Celle bakacak insan elvah! Hiçbir şey gizlenmemiş. Sen yaptıklarını unutsan da onları saklayan, onları koruyan kim var? Allah, Allah Azze ve Celle var. Teker teker insan onlara bakacak ve hesabını ne yapacak? Verecek. Kimi yüzlerin karardığı bir yerde Allah yüzlerimizi ak eylesin. Amin. Ali çok yücedir. Çok yücedir. El Azim pek azametli büyüktür. Eş Şafi şefaat edendir. Evet. Siz bunları inşallah kafanıza yazın. 16 tane ya 14 15 tane. 15. İsmi ne yaptık? Öğrendik mi? Geriye ne kaldı? Şafi Şefaili Şefii. Şefii o. yanlış. Şefii. Şefii. Evet. Şefat. Gelelim <gülüyor> şefaat tanına bakalım meseleye. Şefaat var mı? Var. var. Ne demek şefaat? Bağışlamak, merhamet etmek. Değil mi? Yağlar. Yağlar. Yağlar. Değil mi? Yağlar. Yağlar. Mesela bir arkadaşımız birine çok kızdı öbürü ne diyor? Ya, o çok iyi birisi. Belki boşta yürürülmüştür, böyle bir yanlışlık yapmıştır. Sen onu ne O hayırlı bir insan. Yani aracı olarak ne yapıyor? Onun kalbini ona yumuşatma yoluna yapıyor. Şefaat, itikatta önemli meselelerden bir tanesidir. Maalesef yine muhtezile dediğimiz yani akılcı dediğimiz insanlar şefaat'ı ne yapar? İnkar ederler. Neden inkar ederler? İyi ben ama ne diyeceğim, ne diyeceğim? Adam günah işleyecek, işleyecek, hadi ben sana şefaat edeyim, bir cennet. Olmaz böyle şey Yine akli giderek ne yapıyorlar? Şefaat'ı inkara gidiyorlar. Veya başka bir sebep getirerek derler ki,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 şefaatı sadece Allah yapar, onun dışında hiç kimse ne yapamaz? Yapamazdır. Evet. Peki, ehl Sünnet'in şefaat itikadı nedir? Şefaat vardır. Bir, Allah'ın izniyle İzniyle. Allah tam yetkilidir. Allah izin vermedikçe hiç kimse şefaat edemez. Burada lehde aleyhde muhalefet edenlerle de beraberiz. Bundan sonra yollarımız bazı noktalarda bazı fırkalarla ne yapıyor? Hayırlı. Ayrılıyor. İki, birinci neydi? Allah'ın Allah Allah iznine bağlıdır. Ondan gayesi izin vermedikçe ne yapamaz? Şefaat edemez. İkincisi, Allah'ın izni ama Allah'ın izni verdikleri izin kime vermiştir? Naslara bakıyoruz. Melekler şefaat ne yapacak? Ecek, edecek <gülüyor> mi edecek? Kur'an, Kur'an Kur insanlara, müslümanlara ne yapacak? Şefaat edecek. Peygamberler? Peygamberimiz? Evet. Şehitler, evet. Sıddıklar evet. yani derecesine göre insanlar ne yapacak? Şefaat edecek. Ama Cil üzerine önen birine şefaat geçerli değil. Bilmiyorum. Ama burada da ehl Sünnet şöyle bir bakmışmış. Yani dikkat edin diye söylüyorum özellikle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını tarif ederken bir şart koşmuştu. Neydi o? Osmanlı olarak ölecek. ölecek. Görecek. Ölecek. Görecek. Ünlü mektum. Görebiliyor muydu? Görebiliyor muydu? Göremiyordum. Göremese bile o istisnaydı. A, neydi? Müslüman olarak onun devrinde yaşaması, ona tabi olması yeterliydi. Ama istisna bakın. Bakın burada kafire de şefaat fayda verir diye evli sünnet bir babaşmış. Evet, evet. Şimdi başlığa bakınca olur mu kafir-i şefaat? Cennete e, müşrikler girecek mi? Yani girmeyecek. Bir ters gibi bir ifade geliyor insanlara. Ama okuyunca hiç de iş öyle değil. Allah Resulü'nü gelip soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, amcam Ebu Tarif yıllarca sana o geldi. Senin amisi oldu ve insanlara karşı ne yaptın? Kurudu. Tamam şirk üzerine övdü ama üzerine de ayet indi hiç mi fayda olmayacak? Evet diyorum olacak. Cehennemde ebedi kalacak ama cehennemde topuklarına kadar girecek bununla da ne yapacak? Beyni fukur, Beyni fukur Yani buradan kafire şefaat vardır ama cehennemden çıkması için değil. Azabını affak için. Demek ki şefaat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 şefaat edebilir. Burada önemli bir kayıda daha var. Şefaatle alakalı. Şefaat ancak diriden istenir. Ölüden değil. Peki, ezan okulu bizim millet ne yapar? Şefaat ya da. Şefaat ya da. O gözleri siliyordur. Derler. Sonra şefaat ya Resulullah derler. Şurayı öterler.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 Bakın, Doğru. en çok şeytanın oynadığı noktalardan bir tanemiz. Ezan okunuyor. Müezzinin dediğini değil, sonra ne yapın? Vesileyi. vesileyi okuyun. Nedir? Ezan duası. Bunu okuduğunuz zaman, Allah Resulü ne diyor aleyhisselatü vesselam? Muhakkak diyor kim vesileyi okursa, şefaat buna ne olur? İnşallah vacip olur. Bu bir. İkincisi, her peygamber diyor, duasını ne yaptı? Tamam. Ben ne yaptım? <gülüyor> Ahirete bıraktım. <gülüyor> Ve benim şefaatim, ümmetimin büyük günah işleyenlerine diyor. Şimdi birçok nas var bununla alakalı. İnsanlar bu nası alarak ne diyorlar? Şefaat, Ya Resulullah deyip ne yapıyorlar? Şefaat'ı Peygamberden istiyorlar. Halbuki şefaat ölüden ne yapmaz? İstenmez. Peki Peygamber'e şefaat izni verilmiş, biz de dua edeceğiz. Nasıl dua edersek doğru olur? Peki, peygamberi Elbette. Elbette ki Peygamber'in şefaat hakkı verilecek. E bunların arasına biz girmek niye istemeyelim ki? Nasıl dua edersek Allah'ın Allah Allah'ın içine bizi Allah'ın şefaat izni verdiklerinin içine, izni verdiklerinin içine Bunu söylemekten aciz miyiz? Şefaat ya Resulullah deyip de akidemizi, imanımızı tehlikeye atacağımıza bu şekilde dua etsek. Şefaat ya Resulullah diyenlere de aynı şekilde böyle deceğime böyle dua et diye tavsiyede bulunsa, cedel yuruna gitmesek, onlara hayrı öletsek ne olur? Hayrı sebep olur. olur. Ama yok böyle denmez. Olur mu ben peygamberden istiyorum. O onu, onu getirince ne yapıyor? Bir yere barılmıyor. Ama şefaat sadece Allah'ın yetkisindedir. Allah'ın izin verdiklerindedir. İzin verdikleri de ancak izin verdiklerindedir. Şimdi, Şeyit kime e şefat edecek Allah'ın Allah yakınlarına, Allah Allah'ın babasına, alem, çocuk, babasına babasına, yani birçok nesne ne yapmış izin olarak gelmiş ama Yaşar Hüseyin'e şefaat edecek diyor mu? Yok olay var, ümvan var ama isim ne yok? Onun için ana maddelere göre ne yapacağız? Meseleye bakacağız. Yine dikkat ederseniz burada ayet-el kürsüde bir kelimemiz daha gelecek. Evet. Merak eden var mı? Ay, ay, ay, ay. Abi, iyi, Merak eden var mı bunu? Soru sor sor sormak ister misin? Şarkı <gülüyor> çıkma. Arşa nasıl iman etmeliyiz? <gülüyor> evet. Arş nedir? Bilinen bir şeydir. Yani ayette geçendir. Kuranda kaç yerde geçer? Altı, yedi, yedi. yedi yerde. Evet. Yani bilinen. Nasıldır? İcadedir, keyfiyeti. <gülüyor> Niye? Verilmiş. Allah Allahu Biz kardeşler Arapça inen Kur'an'ın ile muhatabız?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 Yani, ayeti kim tefsir edebilir? Peki, peygamber, peygamber mi güzel eder, biz mi? Olur mu canım, Abdülaziz Baynir daha iyi. Bak siyah ile beyaz ettik, birbirinden ayrılıncaya kadar, yiyin için diyor. Bak bu anlamadı, <gülüyor> anlamadığını Abdülaziz Baynir anlamış. Ne güzel izah ediyor, öpüzler yiyor. <gülüyor> Aman, dökün, neyse. Evet. Ya, ya Ar demek ki istila malûk bir keyfiyetle. İnanmak olmaz o Soru soruma. Bida. Mı bidaçın, bida. Söneyim, bir daha. Altın bir daha Ne demek Bir işe mi mu? Biz Ayet-i Ayet kerime sor, sor sorup gidat limamış abiiz. Allah'ın rahmetinden. Allah'ın de. Ama sana da diyor yani. demek ki ayet-i kerimeye Yani abi bak bunu ha, bundan alakalı bir de çok önemli bir rivayet daha var şu an aklıma geldi Kıyamette bir kağıt şöyle sallana sallana sallana kefenin bir anesine düşecek. E, ya. Öbür ya, ya. tarafta ya, ya. da hep günahlar. O düşen bir kağıt kefeyi ne yapacak? O yani, o e, e, i̇şte o nedir? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Allah'tan başka nedir? Ya. Ya. Yok kelimesi. Allah Ayetler kürsü bu kadar nedir? Önemlidir. Hepinizin bunu ne yapması? Evet. Ezberlenmesi evet. ve devamlı ne yapması? Evet. Evet. Dua ederken de evet. bundan, tesbih evet. mi yaptın? Bundan, evet. evde bir ürperdin, korktun, herhangi bir şey mi? Evet. Bununla ne yapıyorsun? Evet. Yok ediyorsun. Valla Aleyhi ve Vesselam evet. sürekli korunlarına, evet. evet. ayeten kürsüyüp Ferah ve nası ne yapıyor? Sürekli okuyor. Yani Rukiye yapıyor. Allah hepimize payız versin. Öğrendiğimiz doğrularlar amel etmeyi nasip etsin. Evet. Yok, Peygamberimizin üzerindeki hakkı nedir? Peygamberimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Bizim üzerimizde. Peygamberimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Hani hadis-i ne diyor? Ey Muaz'dır. Buyur ey Allah'ın Resulü emrine amaleyimdir. Allah kullar üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü bilendir. Nedir? Allah'ın onu yarattığı halde ona niktar eşler koşmamasıdır. Peki bunu yazdığı zaman kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah'ın onlara adat edilemesidir. Yani demek ki Allah'ın kulları üzerinde hakkı olduğu gibi bir fiil işleyince kulların da Allah üzerinde neyi varmış? Hakkı. Peki Peygamberimizin bizim üzerimizde hakkı var mı? Var. Var. Düşünün bir taş selam veriyor bir ağaç, oyun eğiyor. Bir ölükeler konuşuyor. Bir deve geliyor. Allah Resulü'nden ne yapıyor? Konuşuyor. Yavrusunun aç kaldığını, bakıcısının kendisine eziyet ettiğini söylüyor. Yani çevredeki her şey Allah'ın Resulü'nü ne yapıyor? Tanıyor. Bakalım bizler ne yapıyoruz? Peygamberimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Bir, İman etme. iki, rahat etme. Üç, itibar. Yani ona razı olma. Dört, razı olma. Evet. Allah'tan kork dememe Ondan razı olma. Onun nasıl? Ömer ne diyor? Anam babam sana feda olsun. Olmaz. Ya? Canında. Nefisinde diyor. ha? Şimdi o onu işleyicidir. Onun verdiği hükme gönül rızasıyla teslim onlarla. İki adam Allah Resulü'ne giriyor. Aleyhisselatü ve Selam hükme bağırıyor. Sonra onları Ebu Bekir'e gidiyor. Ebu Bekir'e durumu anlatıyorlar. Allah Resulü'nün diyor sözüne ben ne yapamam? Söz şey söyleyemem. Ömer'e gidiyorlar. Dur diyor senin cevabın içeriye. Gidiyor satır alıyor geliyor. Çıkıyor. Adamın kafayı ayaklarının dibine koyuyor. Ağabey. Kavmi geliyor Ömer'i kısas etmeye. Allah Resulü ne diyor? Ömer Ömer'in emri Ömer yedir. Mürted'in hükmü nedir? Boyanı vurmaktır. Ayağını dibine koymak Yani bu da ağırlık. Yani. Ha, Allah Resulü'nün hükmünde, bu şey nedir? Olur. Bunlar peygamberin üzerimizde baktıdır. Evet, Garhamullah.